Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 14. Radyo Şenliği. Evet tabii ki her zaman olduğu gibi yine hedefi tutturdunuz. Kıymetli dinleyicilerimiz ve destekçilerimiz ee, Tolga Karaçelik, Çiğdem Ceyhan, Ayhan Koçkaya ve Zeynep Yarsuvat ve de Mehmet Kızıldağ'la 87'yi tutturduk eksik olmayın. İyi gidiyoruz geriye kaldı kocaman bir 200 gün biten ne kadar ama şimdi o 200 desteği de. Ebru Erciyes ve Bükre Bektaş Alacaklar. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Dinleyici Destek Projesi özel yayını canlı yayınına devam ediyor. Saat 13.22. Dinleyicilerimiz ve destekçilerimiz Bükre Bektaş ve Ebru Erciyes stüdyo konuklarımız. Biraz erken geldiniz. Açık Radyo'nun dışarıdaki avlusunda da evet. gayrı güzel D vitamininizi <gülüyor> aldınız. <Evet. abi. gülüyor> Keyifli oturduk. Mahallelilerle tanıştık. Çok güzel. Tadını çıkarttık avlunuzun. Kahvenizi içtik. Çok da lezzetliydi. Afiyet olsun. <gülüyor> Keyifti bizim için Açık Radyo'da. Yakın bir mesafeden mi geliyorsunuz? Yakın sayılır. Pekala. Açık Radyo hikayelerinizi Hı. merak ediyoruz. Öncelikli olarak... Ebru Erciyes Tabii. Benim Açık Radyoyla ile tanışmanın bence biraz romantik bir hikayesi var. 10 küsur yıl önce e, okula okulda gezerken ya da işte birden bir yere giderken okulda... ...bir araba durdu ve bana yol sordu. Bilmedi nasıl gidebilirim diye çok hoş bir ses tanıyla. <gülüyor> Dedim Ömer Madra. Evet ama ben de nasıl tanıyorum Ömer Madra'yı, nereden biliyorum diye düşündüm. Tabii o zaman akıllı telefonum yok. Ee, eve gittiğimde bilgisayarımdan araştırdım. Açık Radyo'yu buradan duymuş olabilirim diye... E, açık radyo öyle keşfettim aslında bakarsanız e, Sonrasında açık programlarına baktıkça Programcılarını araştırdıkça Çok değerli hocalarım olduğunu Onların beraber çalıştığı akademik isimleri olduğunu görüp Açık gazeteyi takip etmeye başladım Tabii o zaman e, öğrenci oldum Sabahları o kadar erken kalkamıyordum akşamları, e, Geceleri tekrarını izleyip falan sonra yatıyordum Böyle hoş bir tanışmam oldu sonrasında ilk işte dediğim gibi açık ile başladı tanıştığım sonrasında diğer programlar pazartesi akşam programları cumartesi gündüz kuşağı ve farklı dönemler hayatım ilerledikçe farklı kuşaklar benim için çok özel oldu en son pazar akşamları ben ve eşim için bizim için çok özeldir evde olup sakince radyomuzu açıp haftanın yorgunluğunu atarız. Böyle açık radyoyla beraber bu on yıl benim için her kuşakla ayrı bir tat yaşayarak geçti. Peki ne okuyordunuz Ömer Bey size yol tarifi sorulmuşa? Boğaziçi Üniversitesi'nde işletme okuyordum. O da bana işte BÜME'de sormuştu bizim mezunlar derneğine. Öyle tatlı bir tesadüf oldu. Evet. Sanıyorum Ömer Bey'i de şeyden biliyordum yeni yüzyıl gazetesinin reklamlarında falan herhalde. Çünkü yani radyodan dolayı simasını bilemem simasını evet. tanıdım. Böyle tamamen bir ses. O yüzden romantik bence Evet bence <gülüyor> sadece <Sonuçlarımız. sonucu> romantik <gülüyor> ve hoş bir anı tekabül etmiş Bükrebektaş Bektaş sizin ilişkiniz nasıl başladı radyoyla? Biz bunu oturup Ebru'yla düşündük ne zaman ilk başladığını ve ben hatırlayamıyorum tam olarak Hep bir açık radyo bildiğim bir şeydi tabii ki Ama aslında Ebru'nun bir arkadaşı Bir tanıdığı sanki ve onun hayatında çok önemli birisi gibiydi Açık Radyo ve bizim arkadaşlarımız geliştikçe birlikte bunun, bununla beraber e, bizim de arkadaşımız olmaya başladı. Sadece benim değil bizim beraber olduğumuz yakın benim arkadaşlarımızın beraber. Hep, hep beraber e, bizim hayatımızda e, yeni bir arkadaşımız oldu. Yani bir nevi ortak noktanızdı yes, diyebiliriz evet. herhalde. Ve canlı bir yaşayan bir organizma evet. bizim için açık halde. <gülüyor> şu oldu, bu oldu sanki bir ortak arkadaşımız bir şey yaşamış yapmış gibi. Açık Anıyoruz, evlendi, çocuğu <gülüyor> oldu. Bu sabah gibi. Ömer Madri bunu dedi duydun mu? Evet dinliyordum ben de. Sürekli birbirimizle paylaşıyoruz bunları. Evet çok güzel. Bu arada Billur Belgin Tezoğlu'la 88 desteğe ulaştık. Çok yani güzel. bir Teşekkür ayak geçtik 87'yi geride bıraktık artık. 200 aramıyoruz. 199 destek bekliyoruz sizden şu anda. Ee, peki destek olmaya nasıl karar verdiniz? E, çünkü kafamda şu, yani çok gerçekten açık radyoyla beraber zaman geçiyorum ve varlığı benim için çok önemli ve e, olmamasını düşündüm ve gerçekten ne kadar üzüleceğimi fark ettim. E, çünkü hani hep dayanışmayı da bu hafta bahsediyoruz ve anıyoruz. Hani başka herhangi bir mecradan bu en kötü havuz, çukur medyası olmasa herhangi bir mecradan bir haberi aldığınızda ya da bir şey takip ettiğinizde Ee, hissettirdiği duygu yaşadığı şey çok başka, çok daha olumsuz ve karamsar benim adıma ama Açık Radyo'da aynı şeyleri yaşayıp duyduğumda, o müzikleri dinlediğimde farklı, ee, beni çok daha hayata bağlı ve Umutlu yapıyor. O yüzden olmaması benim için aslında çok kötü bir senaryo. O yüzden dedim ki ben destek olmalıyım böyle arayarak başladım ben de. <gülüyor> çok güzel. Çok güzel. Sizin hayatınızdaki destek süreci nasıl oldu? Ee, biz bilmiyorum belki hepimiz için bu hikaye geçerli mi şu anda. Ee, biraz sıkışmış bir hayat yaşamaya başladık gittikçe. Ülkenin ve hatta dünyanın politik gündemiyle beraber e, ve çok sınırlı... Ee, ...sayıda artık sahip çıkabildiğimiz şey var hayatımızda. Sıkışmış durumdayız. Her şey elimizden birer birer alınıyor. Ee, ve ben açık radyonun da elimizden alınmasını istemiyorum. Yani... Geçen gün hatta böyle sizin bu heyecanlı yorumlarınız şu kadar kaldı destek olun beni de çok heyecanlandırıyor yetişemeyeceğiz mi acaba diye gerçekten stres oluyorum Eminim bazen. Ben de heyecanlı <gülüyor> stres oluyorum ve olmayacak mı acaba diye. Korka, evet dinleyicilerimizde de buradan seslendim lütfen bu stresi yaşatmayın evet, bize... Evet lütfen kalp bir yere kadar dayanır evet. o yüzden lütfen sevgili gidelim. Evet tam olarak yani. ...bunu kaybetmemek için, buna sahip çıkmak için e, destek olmamız gerekiyor ve ben de bundan yola çıkarak desteğe başladım. Kaç yıldır destekçisiniz Açık Radyo'nun? E, tam hatırlayamıyorum. Yedi, olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Ben hiç hatırlayamıyorum Evet, bunu. eski destekçilerdensiniz yani. İsmeten, evet. <gülüyor> Peki hala. E, ne dinletmek istersiniz dinleyicilerimize? E, aslında David, yani David Bowie düşünmüştüm ben buraya evet. gelirken. Aslında iki sebepten ötürü. Geçen yıl David Bowie severler için çok olağanüstü, olağan dışı bir yıldı. Önceki albümü çıktı diye bir heyecan yaşarken bir hafta sonrasında vefatını haber aldık evet, ve maalesef. hayır yanlış yazdılar herhalde gazetede diye bir heyecan ve şaşkınlık yaşadık. Ama sonrasında aslında biraz belki bencilce bir şey ama bir anda dünya güzel çünkü her program David Bowie'yi anmaya başladı. Her, evet. her program kendi açısından David Bowie ile e, dokunan şeyler yayınladı ve... O, Son, sonrasındaki bir hafta üç keyifliydi radyo dinlemek. Ee, daha sonra uzun süre devam eden programlar da oldu Bova üzerine. Bir o yüzden e, ve zaten müthiş bir insan olduğu için tabii bir de. Bir de bu e, Starman şarkısını aslında düşündüm Çünkü orada bir radyo göndermesi de var O da radyosunu dinler falan. O yüzden Date Bova'dan Starman'ı dinleyerek Gayet ee, Peki o esnada bu arada destek telefonları gelmeye devam etti. <gülüyor> bu da gerçekten heyecan verici belki de 90 oluvermişizdir ama bence sizlerin sesinden evet. bir duyalım bu çağrıyı dinleyici destek projesi özel yayın çağrısını ve telefon numarasını belki de David Bowie dinlerken Starman dinlerken evet. desteklerini artırırlar dinleyicilerimiz sizin sayenizde. Evet, Açık Radyo Deniz Destek Projesi özel yayınında 14. Radyo Şenliğindeyiz. Ee, yine sizlerden destek bekliyoruz. Bizlerin de daha önce yaptığı gibi <gülüyor> ve yine hala yapmaya devam ettiği Ebru gibi. Ebru Erciyes ve Bükre Bektaş yapıyorlar bu çareyi. Ee, bu desteği 0212 343, 343 41, 41 41'den yapabilirsiniz.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 TV. ¡Suscríbete Ve dinleyici destek projesi özel yayını devam ediyor. Evet, bu yüzden dinledik. Starman gayet de iyi geldi kulaklarımıza. İyi de bunu seçmişsiniz. Ebru Erciyes ve Bükre Bektaş. Dinleyicilerimiz ve destekçilerimizle konuşmaya devam ediyoruz. Canlı yayındayız. 13.33 bu esnada da destekleriniz geldi. Ah. Telefon sayısını duyduk ve iyi sayıyı söylüyorum. 91 kişi Hı -hı. olmuşuz. Yani şu sıralarda gelecek 9 destekle birlikte bugünün 100. desteğine olacağız. Evet David Bowie dinlerken arada biraz çoluk çocuktan, <gülüyor> gidişattan <gülüyor> ve bu arada destek telefonu geliyor. Konuşuverdik. On aylık bir çocuğunuz var. Evet. Ee, Ebru Hanım. Alp mi? Adı? Evet. Ee, yani işte az önce bahsettiğim gibi açık radyoda bizim canlı bir arkadaşımızla işte on... Radyo değişmese bir radyoda o kadar farklı ses veren var ki. İşte ilk başta ben ...pazartesi akşam kuşağı dinliyorum... ...daha böyle biraz daha rak mı yakın şeyler dinliyorum... ...sonra cumartesi gündüz kuşağı oldu... ...Açık Radyo'da böyle benim hayatım değiştikçe... ...yaş evreleri geçtikçe... ...farklı noktalara ben odak içinde bulup odaklanmaya başladım... ...o arkadaşım da işte benle beraber aslında... ...şekil değiştirdi... ...bunun bir ayağı da aslında... ...çocuğun açık radyodaki yeri oldu... ...yani... Çok abarttım belki söyleyeceksiniz ama kendimi Sağla. çok çocuk sahibi olarak tezahür etmemiştim hayatta. Ama mesela bir dolap kitabı dinlerdim pazar sabahları kahvaltı hazırlarken. Onlar gayet güzel çocuklara böyle programı Adem Ne kadar normal bir şekilde hayatlarında çocukla paylaşarak, programda programda yapabiliyorlar. Beyesin Gökçin'in kızı programa evet. konuk olup müzikler seçer. Ee, o da ne evet. kadar keyifli bir şeydir aslında diye, diye hep düşünürdüm. Ne güzel kız işte yetiştirmiş, ona program yapıyor. ...keza işte Memo'nun arada programa gelip... <gülüyor> ...südyoya süzması... Ya. ...korsan yayınları... <gülüyor> evet tabii en çok e, pazar akşamları... ...bizim özelimiz olduğu için... Aile Maral olunel ikilisi baba kız yine evet. çok keyif alıyoruz İş onları yani. dinlemekten ve yani bazen işte böyle böyle kendimi aslında benim de bir çocuğumu olurmuş ya böyle ileride programlar ya ortak bir şeyler paylaşırmışız onla bu heyecanla diye aslında bana biraz şey şek ve heves katmıştır açık radyoda bu noktada o yüzden çok özel buluyorum aslında ailelerin çocukların ebeveynleri ilişkisi de çok güzel on da güzel yaşıyor açık radyo bence her konuda güzel yaşadığı gibi. Aile ilişkilere çok şunu, şunu sordunuz mu kendinize peki? Çocuğunuz olmadan önce ve belki de hamile kalmadan önce benim bir çocuğum olur da acaba açık radyo dinler mi ve sever mi sorusunu hiç kendi kendinize sordunuz mu? E, retorik soru olacaktı olacağı için sormadım. Dinler diye, <gülüyor> sever diye düşündüm. Ben sordum kendime <gülüyor> olmadan önce. Ya acaba sevecek mi ya da dinleyecek Hı -hı. mi? Bir süre sonra acaba koridorlarında gezinecek mi? Hı -hı. Abi yazları da yollasak da staj da yapsa mı açık <gülüyor> daha Hiç daha memo, portakal bile değilken Hı -hı. yani hiç isamesi okunmazken bu soruları soruyorduk kendimize. Evet. Ee, ama gidişat, gidişat da öyle Öyle gibi. Sadece <gülüyor> dinleyici, dinleyicilerimizin bilmediği bir hikaye var. Arada anlatmıştım Didem hatırlattı. Onu belki dinleyicilere de aktarmakta fayda var. Böyle e, ben açık radyoyu çok önemsiyorum dinleyicilerimizde bunu anlamışlardır. Artık zaten kaç yıldır Yapıyoruz bu yayını ve e, her mikrofonun arkadaş, arkasına geçtiğimde heyecanlanıyorum. Dilim damağıma yapışıyor. Bazen sözcükler ağzımdan veriyor. Bu kadar önemli bir şey açık mikrofonun arkasından sesleniyor olmak. Çünkü bir sorumluluk e, taşıyor insan. Ama tabii ki e, memo açısından baktığımızda babası yaptığı için bu o, o, onun için gayet normal, sıradan ve basit bir şey. Yani kapıyı açıp baba diye girip mikrofondan konuşabiliyor. Geçen gün işte bu yayın döneminde yine geldi işte... Ben de konuşabilir miyim konuş oldum. otur dedim oturdu kulaklıklarını taktı bu arada ben de okuma gözlüğü var işte Ömer Bey dedi de gözlüğünü takıyor kulaklığını takıyor falan memo tam lafa başlayacaktık baba dur dedi ne oluyor oğlum dedim gözlüğüm yok dedi. <gülüyor> Yani demek ki onun kafasındaki açık radyo kodu bu şekilde şu anda program yapmak. Bir takım adamlar ya da hanımlar giriyorlar şeyin arkasına e, mikrofonun arkasına gözlük takıyorlar ve kulaklık takıyorlar. Yani program yapmanın koşulu onun için buradan geçiyor gözlük ve kulaklıktan geçiyor şu anda. E, Alp şu anda on aylık galiba. Evet. Gayet güzel. Ona da bir günaydın diyoruz. Günaydın ve... abicim ya da öyle, iyi öyle uykular inşallah. <gülüyor> Uyursanız da, uzun uzun. <gülüyor> Bu arada bizi 91'e eriştiren dinleyicilerimiz Tolga Karaçelik, Çiğdem, Ceyhan ve Ercan Erciyes. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Tesadüf soyadı. Soyadı benzer değil mi Sağ olun sevgili eşim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Ercan. <gülüyor> Herkese teşekkür ederiz. Ee, evet son olarak dinleyicilerimize iletmek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Ebru Erciyes ve Bükre Bektaş. Ee, açık rölde bahsettiğim bizim için en yakın arkadaşlarımızdan birisi ve onun uzun ömürlü olmasını ve bugün olduğu gibi e, keyifli, bağımsız e, ve dolu olmasını istiyoruz. O yüzden biz destek vermeye devam edeceğiz. E, mümkün olduğunca fiilen gelerek bu büyük müthiş bir keyif bizim için. Mümkün olunca da uzaktan destek vermeye devam edeceğiz. O yüzden herkesten de bu desteği bekliyoruz. Her zaman bekleriz. Ee, bu arada Alp'i gözlerinden öpüyoruz. Ercan Bey'e de saygılar size. Çok teşekkür ediyoruz destekleri için. Ee, evet son olarak yine sizin o uğurlu seslerinizden rica edelim. Hı hı. Destek telefonlarını ki 100'e yaklaşalım bu sayede. 0212 343 41 41. 41.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 Yalnız bir ömre kadar Yoksa giyer miydi ölüler Cepsiz kefenleri Kirlerinden sızanlar okyanus oldu Rüzgara dayanmaz gemin At çapayı derine Sal tayfını Al başını avcuna düşür Utan, utan Utanmayan insan olur mu ulan? Altın bir madalyon gibi taşınmalı vicdan Yusuf Canaran'a teşekkür ediyoruz. O da bizi 91'e erdiren dinleyicilerimiz arasındaydı destekleriyle birlikte. Bak. Yalanla hile hurdayla binayı katlayana bak. En güzel yıllarına patlayanın Ne evinde ayna var ne içinde Bir yürek gençliği Hay beğenmiş yorgun ve yalnız nesil Birbirini buldukça düşmedi Düşmeyecek Kirlilerinden sızanlar okyanus oldu Bu dayanmaz gibi At çapayı derine Al başını avcuna düşer Utan utan utanmayan insan olur mu lan Altın bir madalyon gibi taşınmalı vicdan Zey kılcımdan nasıl yanarsa koca orman Unutmaz Like gibi diamond, you should Radyo yoldasınız, dinleyici destek projesi özel yayınındasınız. İyi gidiyoruz. 91 kişi olduk. 9 desteğinizle birlikte 100'e ermiş olacağız. Belki de saat 2'de 20 dakika içinde ne güzel olur. Dinicilerimiz ve destekçilerimiz Bükre Bektaş ve Ebru Erciye stüdyo konuklarımız da